271. konu, saf ashabının elbisesizliğe katlanmaları. Ebu Höreyre şöyle anlatıyor. Ashabı saften 70 kişiyi gördüm. Hiçbirisinin sırtında bir aba yoktu. Ya bir izar vardı veya boyunlarına bağlamış oldukları bir elbise. Kimisinin elbisesi baldırlarının yarısına kadar iniyordu. Kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görünmesin diye elleriyle elbiselerini tutarlardı. Hazreti Ayşe'nin huzuruna bir kişi geldi. Hazreti Ayşe'nin yanında kariyesi vardı, kariyenin sırtında bir elbise vardı ki fiyatı 5 dirhemdi, Hazreti Ayşe o kişiye, gözünü kaldır ve kariyeme bak, o bu elbiseyi evde giymeye dahi tenezzül etmiyor, halbuki Hazreti Peygamber zamanında bundan bir elbisem vardı, Medine'de süslenmek isteyen her kadın o elbiseyi benden emanet alırdı, dedi.